Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi neahmedu Ve nesta'inuhu ve Ve billahi min ve min Men Ve men yudlil Ve eşhedü en la illallah Vahdehu la Ve eşhedü Muhammeden abduhu ve Beşinci merhale Değil mi başlıksın? Şayet tedlis varsa Müdelislerin isimlerini zikretmek üzere hazırlanmış eserlerden, şayet tedlis varsa, müdelislerin isimlerini zikretmek üzere hazırlanmış eserlerden, bu tedlisin hangi tabakadan olduğuna bakılır. tedlisin hangi tabakadan olduğuna bakılır. Bu konuda yazılmış başlıca kaynaklar şunlardır. Bir tarifu ehli i takdis bi merati bir mevsufine bit tarifu ehlit takdis. Takdis mi? Takdis. Bir merâti bil mevsufiine fîne bittedlîs. Mevsu fîne bittedlîs. Hafız-ı Hafız İbni Hacer. İki, Ettebiyin li esmail müdellisin. Ettebiyin li esmail müdellisin. Burhanuddin Halebi. Müdellisin. Müdellisin. Li esmail müdellisin. 3 manzume tuz zehibi fi ehli tedlis Bu Zehebi'nin manzumesi Abdullah el-Qimari'nin şerhiyle beraber basılmıştır. fi ehli't tedlis Abdulaziz el-Qamari'nin şerhiyle beraber basılmıştır. 4 <gülüyor> İthafu zevir Rusuh İthapu Zebir Rusukh Bimen Rumiye Bittedlis Mine Şuyukh Bimen Rumiye Bittedlis Mine Şuyukh Şeyh Hamad el Ensarin Aleykümselamun aleyküm Bu dördünün en üstünü Şeyh Hammad el-Ensari'nin kitabıdır. Zira burada i̇bn Hacer'in ve El-Halebi'nin kitaplarını cem etmiş, Herravi'nin tabakasını açıklamıştır. İbn Hacer'in ve El Halebi'nin kitaplarını cem etmiş, yani bir araya getirmiş. Her Rabi'nin tedlis tabakasını açıklamıştır. Yani bu kitabı alırsan diğer iki kitaba gerek kalmaz. Her Rabi'nin tedlis tabakasını açıklamıştır. muhasır geçtiğimiz yıllarda vefat etti Ya bu ödevler yazın bir şu tarihriklerin ittisalini inceleyin Malik tire Nafi tire İbn Ömer radiyallahu B El-Amesh tire Yezid bin Eban er-Rakaşi Eban er-Rakaşi Tire Enes radıyallahu an C. İbni Curaç. Tire Ata. Tire İbni Ömer radıyallahu anh. D. D. Hilas bin Amr tire Ebu Hureyre radıyallahu anh. bin Amr. Hilas tire Hilas bin Amr. Yok, bin tire Ebu Hureyre radıyallahu anh. İki Aşağıdaki tarihlerden hangisi hangisinde tedlis şüphesi vardır ve hangisi munkatıdır? A el Amesh tire Enes bin Malik radıyallahu anh B el Hasan el Basri tire Osman radıyallahu anh C İbni Cüreyc tire Ebu Zübeyr el Mekki İbni Cüreyc tire Ebu Zübeyr el Mekki tire Cabir radıyallahu anh O'de Said bin Ebi Arube tire Katade Arube Said bin Ebi Arube Kataade Ebu Rafi radıyallahu anh Rafi radıyallahu anh İttisal şartıyla ilgili uyarılar başlık atalım 1. Araştırmacı deliline vakıf olmasa dahi hadis ehlinin sema'ın nefri veya ispatı hakkındaki ittifakları hüccettir. Nefi veya ıspatı hakkındaki ittifakları hüccettir. Hafız İbn-i Hacer, Tehzib-i Tehzib'de 2 bölü 156 Habib bin Ebi Sabit'in hal tercümesinde şöyle demiştir. Habib bin Ebi Sabit'in hal tercümesinde şöyle demiştir. İbni Ebi Hatim el merasilde babasından şöyle nakletti. İbn-i Hatim el merasilde babasından şöyle nakletti. Hadis ehli Habib bin Ebi Sabit'in Urve bin Ez Zübeyir'den işitmediğinde ittifak ettiler. Habib bin Ebi Sabit'in Urve bin Ez Zübeyir'den işitmediğinde ittifak ettiler. Onların bir şey hakkında ittifakları hüccet olur. Yani bu sözü i̇bn Hacer söylüyor. Kurve bin, Kur bin Zübeyir'den işitmediğinde ittifak ettiler. Sonra i̇bn Hacer şöyle diyor. Onların bir şey hakkında ittifakları hüccet olur. ki Şeyhlerinden işitmesi hakkında eleştiri bulunan Rabbinin Şeyhlerinden işitmesi hakkında eleştiri bulunan Rabbinin işittiğini tasrih etmesi halinde rivayetin ittisaline hükmetmeden önce araştırılması gerekir. Kitlisine muhtasıl olduğuna hükmetmeden önce araştırılması gerekir. Bazı raviler şeyhlerinden birinden işitip işitmediği hakkında eleştirilmiş olup sonra bu ravinin şeyhinden işittiği İşitmedi hakkında eleştirilmiş olup, sonra bu ravi'nin şeyhinden işittiği veya onunla karşılaşmasına dair tafsihte bulunduğu görülürse. sonra bu râvinin şeyhinden işittiği veya onunla karşılaştığına dair tasrihte bulunduğu görülürse, araştırmacının bu rivayetin sıhhatini araştırması gerekir. Yani bu tasrih içeren rivayeti araştırması gerekir. Sıhhatini araştırması gerekir. Zira isnadı zayıf olabilir. Zayıf rivayet ise Sema'nın ispatı için delil olmaz. Örnek Ebu Hatim Er-Razi İbrahim bin Cerir el-Beceli'nin babasından işitmediğini söylemiştir. Cerir el-Beceli'nin babasından işitmediğini söylemiştir. Yani babası da Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh. Ebu Ubeyd el Acurri bunu Ebu Dawud es Cicistani'den nakletmiştir. Ebu Ubeyd, bin... Ebu Ubeyd el Acurri bunu Ebu Dawudan, Ebu Dawud es Cicistani'den nakletmiştir. İbn Sad ve İbrahim El Harbi el İlel'de İbn Sad ve İbrahim El Harbi el İlel'de Onun babasının vefatından sonra doğduğunu söylemişlerdir. Yani İbrahim'in Babasının vefatından sonra doğduğunu söylemişlerdir. Bu durumda İbrahim'in babasından işitmesi sabit değildir. İbni Adi ise rivayetlerinden birinde babam bana tahdis etti diyor demiştir. Gayetlerinden birinde babam bana tatil etti diyor demiştir. i̇bn Adi bu sözüyle Bukhari'nin Tarihül Kebir'de 1 bölü 287. İbn neredesin? Demiştir dedik. i̇bn Adi bu sözüyle Bukhari'nin Tarihül Kebir'deki 1 bölü 287. 1 bölü 287. Davud bin Abdilcebbar İbrahim bin Cerir'den işitti. Dedi ki Davud bin Abdilcebbar İbrahim bin Cerir'den işitti. Dedi ki Babam bana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini tah tahdis etti. Kim bir yılan görür de korkudan dolayı onu öldürmezse bizden değildir. Kim bir yılan görür de korkudan dolayı onu öldürmezse bizden değildir. Bu rivayet sakıttır. Zira Davud bin Abdilcebbar çok zayıftır. Bu yüzden Bukhari bu hadisi zikrettikten sonra şöyle demiştir. O yüzden Bukhari bu hadisi zikrettikten sonra şöyle demiştir. Bana Said bin Süleyman dedi ki Bana Said bin Süleyman dedi ki Bize Davud bin Abdilcebbar tahdis etti. Bize Davud bin Abdilcebbar tahdis etti. Tire içinde. Ki o Bağdat'taydı ve münkerül hadistir. Hocam cümleyi misiniz? Bana Said bin Süleyman dedi ki, bize Davud bin Abdilcebbar tahdis etti. Tire içinde. tireyle ile ayırıp yani. Ki o Bağdat'taydı ve münkerül hadistir. Ki o Bağdat'taydı ve münkerül hadistir. Tireyi kapatıyoruz. İbrahim bin Cerir'den işitti. 3 nokta. İbrahim bin Cerir'den işitti. Sanki Davud'un zayıflığını açıklayarak senedin çürüklüğüne işaret eder gibidir. Hafız İbn Hacer rahimehullah et Tehsib'de İbn Hacer rahimehullah et Tehsib'de İbn Abi'nin sözüne itiraz ederek şöyle demiştir. Adi İbni Adi'nin sözüne işaret ederek, itiraz ederek, estağfurullah. sözüne itiraz ederek şöyle demiştir. Onun babasından işittiği hakkındaki tasrih sadece Davud bin Abdülcebbar yoluyla gelmiştir. Davut sadece Davut bin Abdil yoluyla girmiştir. Davut zayıftır. Bazıları onun yalanına itham etmişlerdir. Yani bu hadis aslen başka tariklerle sahih olarak gelen bir hadis fakat bu tarik zayıf. Ve bu tarihte e, İbrahim bin Cerir bin Abdullah el-Beceli babasından işittiğini tasrih ediyor. Fakat ondan önceki ravi zayıf olduğu için bu tasrih geçersiz. E, dolayısıyla İbrahim bin Cerir, Cerir bin Abdillah radyalarının vefatından sonra doğduğu için böyle bir isnat, munkatı. Hocam deyince tehsib deyince tehsibu tehsib anlaşılır. et tahrip diye diğeri ifade edilir. 3- Buhari'nin Tarihul Kebir'de Sema'ın ispatı veya anane olarak zikrettiği şeyler ...sadece senedin aktarılmasından ibarettir. Buhani'nin tarih kebir'de... ...seman ispatı veya anane olarak zikrettiği şeyler... ...sadece senedin aktarılmasından ibarettir. Orada zikretmiş olması... Sema'ı ispat eden isnadın sayıh olduğunu gerektirmez. Isnadın sayıh olmasını gerektirmez. Yani Bukhari tarihul kebirde Aleyküm selamun Ravinin şeyhlerinden işittiği ve anane yaptığı rivayetleri zikreder. Tarih Kebir'de Ravinin şeyhlerinden işittiği ve anane yaptığı rivayetleri zikreder. İlim ehlinden birçok kimse Bukhari'nin tarihinde kaydettiği falan filandan işitti veya filan an filan gibi sözleri sema adil saymıştır. Bukhari'nin tarihinde kaydettiği falan filandan işitti veya filan an filan gibi sözleri sema'a delil saymıştır. Anlayışlı bir araştırmacı Bukhari'nin sadece rivayetin senedini zikrettiğini anlar. Bukhari'nin sadece rivayetin senedini zikrettiğini anlar. Yürü. Bu işitme sahih olabileceği gibi aksi de olabilir. Gidip, bu işitme sahih olabileceği gibi aksi de olabilir. Araştırmacının bu durumda Sema'ın ıspat edildiği rivayetin isnadına bakarak... <gülüyor> Sema'ın ıspat edildiği rivayetin isnadına bakarak... <gülüyor> Şeyhinden işitmesi eleştirilen kimselerden olup olmadığı araştırılmalıdır. Gidelim, Şeyhinden işitmesi eleştirilen kimselerden olup olmadığını araştırmalıdır. Örnek: Bukhari Tarihül Kebir'de 3 bölü 441. Ubayd bin Adem'in hal tercemesinde şöyle demiştir. Ömer ve Ebu Hürer'e radıyallahu hanımadan işitti. Ondan da İsa bin Sinan rivayet etti. Hali'nin sözü bu kadar. Tırnağı kapatabilirsiniz. Ubeyt bin Adem'in Ömer radıyallahu anh'den rivayetini sadece İsa bin Sinan rivayet etmiştir. Bu rivayet Ahmet'in Müsned'inde 1 38 Bu bölü 38 Ömer radıyallahu işittiğini tasrih ederek gelmiştir. <Gülüyor> Ahmet'in müsnedinde 1 bölü 38 Ömer radıyallahu işittiğini tasrih ederek gelmiştir. Ancak Ubeyt'ten bunu rivayet eden İsa bin Sinan hadiste zayıftır. Ubeyt'ten bunu rivayet eden İsa bin Sinan hadiste zayıftır. Sema'nın ispatı için senedin sayı olması gerekir. Böylece Bukhari sadece senedi zikretmiş bunu semalı ispat için yapmamıştır. Sema'ı ispat için yapmamıştır. Dört deyin bırakalım. Ödevi ne zaman yani? bakın şeylerden. Ee, şimdi bu ödev biraz Arapça kaynakları araştırmayı gerektirir aslında. Yani Arap sen de şey. takripten bakabilirsin mesela. Takrip yetersiz ama ee, yani meşhur senetler alırdı şimdi. Yani bunlar meşhur senetler gerçi. Kütüphane'de de bulunan senetler genellikle yani bunlar. Yani Türkçe kitaplardan nelerden bulursunuz? İbn Kases'in El Bidayesi. Onlardan bakabilirsiniz. Bunlar kimlerle karşılaşmış? Sahabeden, tabiinden. İmni kesin el bidayesi. Kısmen bunlarda güdü olabilir. Başka ne var? Şeyin ama Zehbi'ninki yarım İslam tarihi var da çok eksik terümesi. İslam tarihi 5 cilt iş şey yapmışlar ya çıkarmışlar ya. O aslında hacimli bir kitap. Bir, Rical kitabı yani. İki cilt olan İslam da mı? İbrahim, şey. Arapça, Arapça mı? Bilmiyorum. Onu Zehebi'den herhalde şey yapmışlardır. Yani başkası hazırlanmıştır. <gülüyor> Türkçe'de başka ne var ki ya? Türkçe'de böyle ricalle ilgili peki aktırma kitap gelmiyor yani. gel edebiyatına da biraz isimce olarak olsak tabii hakim olmak lazım. Evet. Yani evet. siz şey yapın mesela bu tabiin dönemi alimleri araştırabilirsiniz. Tabii'ne dair kitaplar var Türkçede. Yani El-Bidai'de de var, şeyde de var. Tabii'nin hayatından tablolar kitabı var mesela. Fena değil. Celalettin Abdurrahman El Paşa. Yani şeyler bu en temel Ali İbn-i evet. En meşhur kimseyi El-İsabe var ha i̇bn Hacer'in. Ayda'nın. Türkçe Sağabeyim, hocam? Türkçe. Şimdi ben e, onu bir muhtasar yapmıştım. Sağlam yayınlarından çıktı. El-İsabe tek cilt. Kendilerinden en çok hadis rivayet gelen sabileri derledim burada. Yeşildim, Yeşil olan. el Isabe mi hocam? El-İsabe. İz yayınlarından da tam metin tercümesi çıktı beş cilt. El-İsabe kim hocam? İbn-i Hacerin. Biliyorum şey mesela benim dikkatimi çekmişti ya bu hafız mizli mizli mesele çok bilinen bir şeydir isim bu arada. Türkleri de bilinmiyor. Hicari edebiyatının şey değil bir bir şey. Temel taşlarından birisi. Evet. Tehsüdül Kemal önemli evet. Müellifleri şey yapmak lazım biraz ben sana. Bir Temel ile beraber oturmuşlar Allah'ım. Mi? Cemalübdine'nin misli. Bismillah. Ne ve eşşeden la ilahe